Herkese merhaba. Bugün gene Fatih'le birlikteyiz. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Melda. Daha önceki programı dinlememiş olanlar kim bu Fatih diye merak edebilirler. Fatih Keçelioğlu, Maya ile ilgili üç arka arkaya yapacağımız üç programın konuğu. Fakat Fatih kendisini de tanıtabilir kısaca isterse değil mi? Evet. E... Sevmediği bir şey biliyorum ama. <gülüyor> Çok fazla <olsun>. uzatmadan yapmayı <gülüyor> seviyorum. Evet yani 2004 yılından beri kadim mayaların takviminin çözümlemesi üzerinden eğitimler veriyorum ve ...hani acaba ne zaman bitecek bu takvim, ne demek bu, niye bitiyor, ee, bize bugünkü hayatımızla ilgili ne söyleyebilir bundan çok eski zamanlarda yaşayan mayalar... ...bunun üzerinde eğitimler veriyorum ve e, favori konum bu. Evet, <gülüyor> Sizlere... peki başka biten takvim var mı? Maya takvimi dışında şimdi aklıma takıldı. Güzel bir soru, e, yok. Değil mi? Hepsi böyle bir tekerlek çevirir gibi, dolap beygiri gibi dönerek <gülüyor> evet. bizim yaşadığımız Aha. zamanları tarif ediyor. Ee, hepsi bir arkasından. Yani bir yaz oluyor, bir kış oluyor falan ama Aha. sonuçta hep yıllar birbirine eşit evet. gidiyor. Bir baş veya son Hı. kavramı takvimlerde bir tek bizim bildiğimiz dünya üzerinde Maya takviminde var. Bunun dışında Hı -hı. bütün işte Çin takviminden tutun, e, işte Gregorian kullandığımız Gregorian takvim Hicri takvim Arap takvimi... E, yani bakabileceğiniz bütün sistemlerde astrolojik döngülere de baktığınızda hatta çok büyük 2000 yıllık çağlardan bahsedilir astrolojide. Hı hı. Ee, yani orada bile bir e, bitmek tükenmek bilmeyen bir e, döngü durumu vardır. Vedik astrolojisi de buna dahil. İşte e, Vedalarda e, Satya Yuga, Kali Yuga gibi farklı çağlardan, farklı bilinç taşıyan çağlardan bahsedilir. Hani bütün bunlar Maya takvimi bilgisiyle e, e, bir şekilde örtüştüğü iddia edilen konular. O yüzden örnek veriyorum. Hı hı. Ama bunların hepsinden Farkı Maya takdiminin başı ve sonunun net olmaz. Tabi aslında bugünkü fizik de bize başka şeyler de söylüyor. Yani değil mi zamanın ve mekanın boyut olarak olmadığı bir Başlangıç veya Hı. bir yere doğru gidiş falan değil mi? Yani evet, sonuçta... Başlangıçta yoktu zaman çünkü mekan evet. yoktu yani işte büyük patlama teorisi bize böyle söylüyor. Evet o zaman daha iyi bu Maya takvimi <gülüyor> daha hoşuma gitti birdenbire. <gülüyor> Zaten Maya takvimi yaklaşık <gülüyor> olarak hani o teorik yani bunlar hipotezler sonuçta. Bilim dünyası diyor ki büyük patlama diye bir şey olduğunu tahmin ediyoruz. Zaman olarak da işte 13 milyarla 20 milyar arasında zaman veriyoruz. Ama ee, şeyde ise e, hani Maya takviminde ise 16.4 milyar yıl önce zaman başladı deniyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında bu iki hipotez arasında bir e, paralellik var. Yani biri doğruysa hisseden kötüdeki de doğru gibi bir durum söz konusu. Evet. Ve zamanın başlangıcı böyleydi yani büyük patlamayla ilk e, ilk an yaşandı ve Maya takviminde başladı. Evet e, mayalar tabii ellerinde herhangi bir e, laboratuvar ölçüm cihazı işte fizikle ilgili kitaplar falan yokken hı hı, e, yok böyle tabii. bir e, takvime sahip oluyorlar bir şekilde takvime hı hı. ediniyorlar diyelim. Hı hı. E, ondan sonra da bize de bugün bunu düşünüp konuşmak kalmış. Çünkü hı hı. 2012'de bitecek denildiği için herkesin biraz etekleri tutuşmuş gibi. <gülüyor> yani insanlar kıyamet mi kopacak işte şöyle mi olacak böyle mi olacak? Allah'tan e, benim e-mail yolladığım. E, gruptan kimse böyle bir soru sormadı ama e, bazı sorular geldi. Yani açık radyo dinleyicisi olan ya da benim yazdığım başka gruplardan insanlar e, bu soruları da e, sana ileteceğiz e, program içinde yavaş yavaş ama e, bunların en hani e, bence çarpıcı olanı mayaların başına bunlar geldiyse yani kendi sonlarını kuraklıkla e, getirdilerse gibi e, soruyu soranların isimlerini söylemeyeyim Reklama okay, girmesin. Tamam. Ee, ama hani bunların bu kadar bilgelikleri, bu kadar olağanüstü bir takvime sahip olmaları ne işe yaradı gibi Hı -hı. böyle biraz meydan okuyan bir soru var. Hı -hı. Ee, Güzel bir soru. Evet. Ee, ya Öncelikle bu kuraklık mevzunu ben ilk kez duyuyorum. Yani mayaklar, mayaların Hı -hı. kuraklıktan dolayı yok oldukları gibi bir şey benim bilgim dahilinde değil. Zaten mayalar yok olmadı o da başka bir mevzu. Ya yani İspanyollar geldikten sonra işte nüfusun... %80'in %90'ı telef oldu bu çoğunlukla hastalıklardan dolayı Avrupalı e, Hı -hı. askerlerin getirdiği hastalıklardan dolayı böyle oldu ve arkasından da tabi ki kilise ve e, İspanyol e, oradaki yönetimi dolayısıyla bütün kültür baskı altındaydı ve yani işte 16. yüzyıldan itibaren o, o zamanlardan itibaren biz biliyoruz ki Mayalar e, kendi kültürlerini e, çok açıklıkla ortaya koyamadılar. Evet, yani... Ama bugün hala yaşıyorlar. Tabii yani... aborijinler ne kadar yok olduysa, deriler ne kadar yok olduysa Hı -hı. E, onlar da o kadar yok olmuştur muhtemelen. Hı -hı. Ama çağ tabii daha eski Hı -hı. bir zamanda olan olaylar belki evet. daha kati sonuçları da olmuş olabilir. Yani şöyle bir soru sorabiliriz. Ee, yani bunu göremediler mi? İspanyolların gelip onları bu kadar zarar vereceğini göremediler Hı -hı. mi diye bir soru sorulabilir. Ee, e, evet yani bu konuda bazı tahminlerde bulunan hatta, hatta bazı maya köylerinin hani şehirlerini bırakıp köylerini bırakıp e, dağlara kaçtığı tam o zaman geldiğinde ama hepsinin bunları dinlemediği yani bütün o e, toplumun e, buna kulak asmayıp da işte yok aslında doğudan gelecek olan bizim ışık tanrımız, e, Kukulcan, Kukulkan gelecek ve bizi kurtaracak. Kortez'i zaten tanrıları sanıyorlar ilk başta ve ona büyük hürmetle davranıyorlar. Sonra Kortez onları kesip atmaya başladığı zaman ortadık kan gölüne dönüyor işte. Evet. Ee, ayrıca sen bir önceki ilk programımızda daha doğrusu söylediğin şey de benim aklımda. Yani sonuçta bu takvimin belli bir dönemine denk geliyor. Mayalarında uygarlıklarını evet. kurdukları evet. zaman. Ee, onlar o çağın... E, takvimin de hani bize gösterdiği Hı -hı. enerjisinin dışına çıkıp da bambaşka bir şey yapma olanakları evet, da evet. pek yoktu. Bu güzel bir nokta. Yani evet. sonuçta mayalar da kendi e, ortaya attıkları şekilde kozmik enerjilerden etkileniyorlar. Yani e, işte 13 baktun dedikleri bir e, zaman birimi var. Yani 13 adet baktundan oluşan büyük Hı -hı. sayım e, pardon uzun sayım dedikleri bir zaman aralığı var. Bu yaklaşık 5125 yıl kadar sürüyor ve e, geçen programı dinleyenler için de referans olarak e, bu 9 katlı piramidin 6. katına denk geliyor bu zaman dilimi ve bunun e, kendi içerisinde 13 adet baktun denilen zaman aralığı var bir baktun ise 394 yıl yani 394 yıllık e, döngüler var bunların her birisi her bir dönüşüm noktasında e, yani bir baktun bitip bir diğeri başladığında önemli olaylar oluyor Dolayısıyla mayaların da kendi tarihini analiz ettiğimizde bir baktunda yükseldiklerini, bir baktunda düştüklerini... ...sonraki baktunda tekrar yeni bir medeniyet kurduklarını ve ondan sonraki baktunda tekrar düştüklerini görebiliyoruz. Yani onlar da sonuçta bu ilahi ona planı... Tabirler. Evet ona tabiler. Bravo. Hı hı. Ee, ve bu farklı maya kültürleri arasında da bazıları e, takvim konusunda daha bilgelerdi, daha ilerilerdi... Evrini algılama konusunda mesela Toh teklerin, Maya'lara çok yakın olan Bülgar kullanılan Toh teklerini şöyle söylediğini biliyoruz: Açık kalbini Tanrıya kurban et, yani ona teslim et. Hı hı. Bu aslında çok tasavvufi bir anlayış, yani kalbini aç ve hı hı. ada. Ee, ve öyle yaşayan bir topluluk Toltec'ten. Evet. Fakat aradan birkaç yüz geçtikten sonra, yüzyıl ya da baktığım geçtikten sonra Aztekler geliyorlar ve bunu şöyle yorumluyorlar. Tanrılar açık kalp istiyor. Evet. <gülüyor> yani insan kurban etmeye başlıyorlar. Aman Allah evet. Aha. İşte birebir anlamak böyle bir şey olsa gerek. Evet. Hay Allah. Ee... Ama işte insanlık tarihi böyle şeylerle dolu. Hı -hı. Yani yanlış anlamalar ve yanlış şeyleri e, ve uygulamakla. Ve insanlık tarihinin böyle olmasının nedeni de yine e, zihnin Kaynağı olan daha metafizik boyuttaki işte o mayaların ifade ettikleri ilahi enerjilerin e, ilacı, ilahi enerjilerde bitiyor. Yani işte her bir baktunu yöneten farklı bir tanrıdan dolayı biz ya çok bilgi oluyoruz ya da çok vahşi oluyoruz. Evet. Yani çok kabaca ifade etmek oldu ama. Anladım. E, sonunda da bu takvimi benim anladığım kadarıyla bizim e, belki abartılı olacak ama hayvan tarafımızda tanrı tarafımızın bir olduğu ve artık hani bütünleştiği zaman gibi düşündüm ben. Bilmiyorum doğru mu? Takvimin sonu açısından. Evet. Biliyorsun. Böyle ee... bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü her farklı bilinç katının ee, sonlanacağı bir tarihe doğru gidiyoruz Evet yani ha. onu da gördüm kitapta Birinci e, 16,5 milyar yıl önce başlayan zaman da 2012'ye kadar Hı -hı. bağlanıyor İşte Hı -hı. 3000 küsur yıl önce başlayan da oraya Hı -hı. Yani hepsi böyle oraya doğru evet, gidiyor Evet yani e, piramidin en alt katı bile hala şu an devam ediyor akmakta evet, Hali, evet. Dolayısıyla biz o bilinci de taşıyoruz Evet. Ama o bilinç nedir zaten madde bilinci Hı -hı. Yani madde Hı -hı. var mı şu an evrende var İkinci kat hücre bilinci. Hücrelerimiz var mı? Onların bir bilinci var mı? Evet bu da var. Hı. Ve bunların hepsi üst üste. Üçüncü, dördüncü bütün katlar hala şu anda yaşanıyor. Dolayısıyla aslında bilinçler arası bir gerilim var şu anda dünyada. Farklı evet. bilinçlerin, farklı bilinç katlarının birbiriyle bir gerilimi var. Ve bunun hepsi böyle biraz kaotik bir şekilde bizi son tarihe doğru götürüyor. Hı. Dolayısıyla... <gülüyor> haritada kaybolmamak için biz neredeyiz? Hangi bilinçteyiz? Diğer öteki bilinç, öteki değil aslında hiçbir şey dışarıda değil ama daha alt seviyede henüz evrilmemiş bilinçce uyumlu insanlara nasıl davranabiliriz? Hani dünyada neden dualite var? Neden ikilik var? Ve biz bunu nasıl iyileştirebiliriz? Ya bütün bu konularda aslında bir e, e, insight bir e, iç, görü. iç verdiğini söyleyebiliriz. Çok kızar açık radyo dinleyicisi. Evet, özür dilerim. <gülüyor> çalıştım, ama Türkçesini de onu. söylüyoruz. Tamam teşekkür nerede? ederim. <gülüyor> evet sonuçta bu hani binlerce şey var ama birlik var gibi her zaman her yerde karşımıza çıkabilecek bir karşıtlık ama sonuçta bu... Bütün böyle bir şey zaten yani mecburen böyle. Hani işin sadeleşmesi için de bütün bu yollardan geçmiş olmak gerekiyor belki de. E, bu tohum meselesi hoşuma gidiyor benim. Yani son hmm. derece hani kozmik bir şeyden bahsediyoruz takvim açısından ama hmm. e, o bölümleri gene bir tohumla e, ifade etmişler. Peki hmm. bu ifadeler mayalara ait mi gerçekten yoksa hmm. o yorumlayan kişiler mi? Hmm. Ya da bunlar işte ne buldular da? bu takvime tam olarak ulaştılar. Onu merak ediyorum. Hı hı. Ee, Anladım. da işte başka isimler de var. Hı hı. Bu Jenkins'in kitabını evet. gördük. Bir de argiles diye birisi vardı. Evet. neyse Peki onlar e, gerçekten yani bir bulgular işte böyle yazıtlar bir şeyler, hierogliflerden okuyarak mı bu isimleri hı hı. buldular ya da onlara ulaştılar? Ee, yani tabii Maya takvimi araştırmalarının bir tarihçesi var. Çok geriye gitmese de işte 18, 1800'lerin ...ortalarından sonra başlayan... ...işte... E, ...özellikle de Avrupa'da Avrupa ya... ...Avrupa'ya kaçırılan bazı kitapları var... ...işte Dresden Codex deniyor mesela... ...en ünlülerinden bir tanesi... ...bu e, Cortez tarafından Avrupa'ya geri gönderilen... ...dört kitaptan bir tanesi... Hmm. ...sadece bu, elimize bu dört kitap var... ...orada kalan bütün kitaplar yakılmış zaten... Hmm. E, ...Dresden Codex'in... E, ...şifresinin çözülmesi... ...işte 19. yüzyılın sonlarına denk geliyor... Ondan sonra işte başka bazı arkeologlar işte Maya bölgesinde Guatemala, Meksika, Belize civarındaki şehirlerde bazı okumalar yapıyorlar ve yavaş yavaş bu emekleyerek bu Maya şifresini çözme meselesi 20. yüzyılın sonlarına doğru geliyor. Şimdi mesela bir Koba taşı var 1940'ların sonunda bulunuyor. Bu çok temel bir buluntu. Özellikle Kalamın'ın. E, araştırmasının temel dayanıklarından birisi Koba Taşı. Çünkü bu 13 baktunlar ve daha büyük olan hani 16.4 milyar yıl diyebilmesi kalamının Koba Taşı araştırması sayesinde. Koba Taşı'ndaki zaman birimlerini analiz ediyor bilimsel yöntemlerle ve e, Maya efsanelerini çekip çıkarıyor. İşte 9 alt dünya ve 13 üst dünyadan yaratılmıştır evren diyor Maya efsaneleri. Oradaki 9 alt dünyanın piramitlerin 9 katı olduğuna buna denk düştüğüne e, karar veriyor ve e, her bir piramidinin de kendi içinde bir zaman dilimi olduğunu, bunların da koba taşındaki zaman birimleri olduğunu söylüyor. Bunu sağlamasını yapıyor yani. Sağlamasını yapıyor evet. ve evet temel teorisi budur yani e, bunların üzerinden açıklıyor zaman birimlerini Mayaların. Evet e, sonuçta e, bir takım insanlar e, Maya takvimini bir şeyler atfediyorlar ama biz şimdi bir programında e, Fatih Keçelioğlu ile birlikte e, bunun e, Kaleman tarafından gelen e, en güvenilir olduğunu düşündüğün hı hı. değil mi senin öyle kabul ettiğin? Yani bu sadece yorum, değil. Yorumunu izliyoruz. Evet, evet yani e, sol beyinle gayet e, ampirik e, yöntemlerle doğrulanabilir şeyler bunlar. İşte insanlık hı hı. tarihinde olan hiçbir şeyin maya takviminden bağımsız olmadığını gösteriyor. Buna bir iki örnek verelim istiyorsan aslında biraz daha hı hı. E, şey olması açısından. Mesela... E, Ha, bu örneği vermeden önce aslında geçen hafta da birazcık bahsettiğimiz şu 13'lü e, yapıya da değinelim. Yani 7 gece, 7 yani gündüz 6 gece. Gece, evet. gece olan şey. Evet. E, az önce aslında biraz bunun ipucunu verdim. Mesela dedim ki işte 13 baktun var, 394 yıllık döngüler var. E, bu 13'e bölünme hikayesi 9 katlı piramidin her bir katı için geçerli. Yani Hı. piramidin her bir katını biz 13'e bölebiliyoruz. Ee, ama hani biz yine şeye bakalım ha işte o benim de, demek demin başladığım şey oydu tohum işte filizleniyor evet. işte biraz ortam uygun değil falan derken işte çimleniyor falan filan yani hoş bir şey var orada meyveye kadar giden bir evet. dizi bu 13 Aha. basamak evet yani 13 basamak ya da basamak demeyin bölüm 13 adım diyelimizdi hani hı hı. daha lineer bir çizgi gibi sanki ee, bir bitkinin büyümesine benzetiyor kalamın bu şekilde açıklıyor. Ee, ve birinci gündüzde ki bu birinci e, döngü oluyor bir tohum ekiliyor Bu ekilen tohum birinci gecede dinleniyor. Yani şimdi birinci gündüz birinci gece. Hı hı. Arkasından ikinci gündüz gelecek ve sonra ikinci gece gelecek. İkinci gündüz geldiğinde bu birinci gündüzde ekilen tohum hı hı. yavaş yavaş topraktan çıkmaya başlıyor. Ve bir sonraki formunu alıyor. Evrim dediğimiz şey. Yani mesela şöyle bir örnek verelim. Eğer birinci gündüzde hiyeroglif yazı icat edildiyse. Bu hangi katta olursa olsun evet. aynı sıraya evet. gidecek. Evet. Ya mesela yazının tarihine baktığımızda Hı -hı. birinci gündüzde hiyeroglif icat ediliyor. Bu yaklaşık işte M.Ö. 3100 civarında hem Mısır'da hem Sümer'de hem de e, Indus vadisi denilen yani Hint Vadisi'nde bugün Pakistan Hı -hı. olduğu yerde hiyeroglif yazılarının kullanıldığını biliyoruz. Bu birinci gündüzde ekilen tohum. İkinci gündüze geldiğimizde e, biz daha gelişmiş bir yazı formuyla tanışıyoruz bu sefer. Hmm. E, bu da e, henüz şey olmayan yani sesli harfleri içermeyen çivi yazısı formatı oluyor. Hmm. Üçüncü gündüze geldiğimizde ki tarihlerini de okuyayım istiyorsan buradan. E, birinci gündüz 3000, Milattan önce 3.115, 2.721 arası hieroglifin yaşandığı, hieroglifin e, Kullanıldı. kullanıldığı dönem. İkinci gündüz 2.326'da başlıyor. Çünkü aradaki 400 yıla yakın süreç birinci gece ve bu gece daha çok pasif bir e, evrim e, getiriyor. Dolayısıyla hı. hani yeni bir atılım gerçekleşmiyor. Sadece birinci gündüzde olanın sindirilmesi gibi, daha yayıl, yaygınlaşması gibi bir evet. Yani gözlem. Bizim gece gündüz yaşayıp gece budu özümsememiz evet, ya da dinlenmemiz yorumlamamız. Dinlenmemiz ve dinlen. bir sonraki gündüze hazırlık gibi de gibi. düşünebilir. Hı hı. İkinci gündüz 2326'da başlıyor önce ve çivi yazısı yaklaşık olarak bu dönemde kullanılmaya başlanıyor. Yine ağırlıklı Mezopotamya civarında, Ortadoğu'da. 3 Üçüncü gündüz, e, atlamayım istiyorsan, ikinci Hı, geceden bahsedelim. İkinci var. gece 1932-1538 arası. Milattan önce M.Ö. Evet. Evet. 1538'den itibaren de üçüncü gündüz başlıyor. Ve e, bu sefer e, sessiz alfabetik yazı, yani işte bu İbranice, Arapça gibi... Hı. ...içinde sesli harflerin olmadığı evet. e, yazı, formu ortaya çıkıyor. Dördüncü gündüze geldiğimizde ki bu sefer atladım geceyi hı hı. 749'da başlıyor. Bu sefer alfabetik yazı tam alfabetik yazı hı hı. yani sesli harflerin de dahil olduğu yazı formu evriliyor. Beşinci gündüz milattan sonra 40'a geliyor artık. Bu sefer işte e, papirus ve kağıt yani hem Çin'de arkasından Roma'da kağıt artık yazı kağıdı yazılmaya başlıyor. O zamana kadar tabletler evet, var. Tabletler var. E, altıncı gündüz 829'da başlıyor. 868 civarında Çin'de ilk kitap basılıyor. Hmm. Bu henüz Avrupa'daki Gutenberg matbaasından daha önceki bir gelişim. Dünya üzerinde ilk kez kitap derdini toplanıyor. Hmm. 829'dan sonraki 6. gündüzle beraber. 7. gündüze geldiğimizde 1617'de başlıyor. Bu artık son formunu vermesi. Yani şöyle bir şey de var. 1. gündüzdeki tohum işte her bir gündüzde biraz daha büyüdü, filizlendi, yaprak verdi, budaklandı. Altıncı gündüzde çiçeğini veriyor yani e, kitap aslında yazının çiçeği gibi hı hı. ve yedinci gündüzlere meyvasını veriyor bu da 1600 17'de başlayan yedinci gündüz e, Avrupa'da günlük gazetelerin artık basılmaya başladığını görüyoruz tam bu tarihin başlangıcında e, dolayısıyla hani hieroglifle atılan tohum kendisini kitap çiçeğiyle ve gazete meyvesiyle veriyor. Yazının kendi evrimini biz böyle bakabiliyoruz maya evet, evet. Bunun gibi çok fazla örnek verilebilir. Ve bu şeyde de başka bir yerde de gördüm gene kitapta işte telgraf fikri ortaya çıkıyor. Sonra Hı. telgrafın daha gelişmesi arkasından işte telefon, radyo, televizyon ve internet diye evet. bir dizi var. Bunu birçok şeye uyarlayabiliyoruz. Bunların hepsini sonuçta mayalar böyle şeyler bilmiyorlardı. bilmiyorlardı. Böyle bir şeyler olacağını. Fakat onların koyduğu harita üzerine bunlar oturuyor. Ha, aynen öyle. Yani değil mi? Evet öyle bir şey. Şimdi e, tabii farklı şeylerden bahsediyoruz biraz zıplaya hoplaya gidiyoruz ama tamam. e, bir başka dinleyicimizin bize yolladığı e, şu anda diyor işte 1999'da başlayan e, galaktik alt dünyanın beşinci gündüzü. Ee, bittikten sonra gecesi de geldi. Gecesi bitiyor ve e, biz altıncı gündüze giriyoruz. Hı -hı. Deminden beri söz ettiğimiz bu gece gündüz meselesini Hı -hı. şimdi içinde bulunduğumuz zamana taşıyabilir misin Hı -hı. bunun yorumunu? Çünkü ben çok net yapamıyorum. Burada okuduğum kadarıyla biliyorum. Evet. Ee, tabii orada bir terim kullanmış e, soruyu Hı -hı. gönderen kişi. Galaktik alt dünya demiş. Evet. Şimdi işte yani Maya efsanelerini okuyarak kalımın şu ifadeye odaklanıyor. Yaratılış 9 alt dünya ve 13 üst dünyadan oluşmuştur. Hı hı. Ve bu 9 alt dünyanın o 9 piramit katı olduğunu idrak ediyor. 13 üst dünyanın ise her bir piramidin içerisindeki, her bir katın içerisindeki o 7 gündüz 6 gece ile denk olduğunu söylüyor. Hı. Ve alt dünya yani üst dünyaların isimleri çok açık. Gündüzler ve geceler. İşte birinci gündüz, birinci gece gibi. Alt dünyaların ise her biri farklı bir bilinç katını içerdiği için bunları da özel isimler takıyor. Mesela işte 5000 e, bin yıl önce başlarına diyor ki ulusal alt dünya. Çünkü ilk ulus ortaya çıkıyor. Ulus kavramı gelişiyor. Dünyada ulusal bir bilinç evrilmeye başlıyor. Hı hı. Yedinci kat 1755'te gezegensel alt dünya diyor ona. Çünkü işte küresel e, pardon. E, Gezegeni bir ait, bütün olarak Evet algılamaya... işte 80 güne devre alem yapabildiğimiz hı hı. dönem. İşte <gülüyor> altıncı gündüzüne geldiğimizde e, uzaydan... Kendimizi dünya yuvarlak olarak görebildiğimiz bir bilinç katı Dolayısıyla gezegensel bilincin evrildiği kat. 99'daki katın ise galaktik alt dünya olduğunu söylüyor çünkü mesela 99'dan itibaren işte NASA'nın yaptığı araştırmalar galaksinin merkezindeki bir kara deliğin bulunması Hubble teleskobu sayesinde galaksinin haritasını artık çıkarabilecek noktaya geldi NASA Bunun galaktik bilincin evrildiği katı olduğunu söylüyor ben takvimle ilgili hani bir kaynak olarak bu programda her şeyi anlatmamız mümkün değil. E onun için de Kaleman'ın kitabını gene tavsiye edeceğim kendi açımdan. E Maya takvimi ve bilincin dönüşümü Akaşa Yayınlarından çıkmış ve oldukça ayrıntılı bir şekilde bu konuyu ...öğrenmek isterseniz bu kitaba başvurabilirsiniz. Evet, nerede kalmıştık? Geceler, gündüzler kovalıyor Aha. birbirini demiştik. Evet. Katlar var, katların her biri de 13 bölümden oluşuyordu. Hı hı. Geceler, gündüzler, evet. Yani işte o her bir katın içerisini biz 13'e böldüğümüzde... ...7 gündüz 6 geceyi çıkarıyoruz oradan şey olarak. Ve hani deminki gibi hani yazının evriminde olduğu gibi... ...başka pek çok şeyin aslında kalımının um, e, yazılmamış pardon yazılmış basılmamış bir kitabı var bu araştırmalarından hı hı. önce e, her şeyin teorisi diyor Aa, bu lafı daha önce duydum ben bu programda lafı, da bir şeyler söyledim evet, eskiden ya, böyle yazılmış Ken Wilber'in bir kitabı başka var başka bir şey bu evet. Evet, her şeyin teorisi evet. e, şey bir kelime ünlü bir ifade aslında kalımın da maya takviminin de her şeyin teorisi olduğunu söylüyor ve her, yani insanlık bilincine dair her şeyin açıklanabileceği bir sistem aslında gerçekten kullanılırsa, yani, bakılırsa, analiz edilirse vesaire şimdi peki bu her şeyin teorisi bize bu ana dair ne söylüyor Yani gün, hmm. daha güncel insanlık tarihin yakın tarihte olanlarla ilgili ne söylüyor hatta işte tarihçiler 30, yıldan, 30 yıl geçmeden tarih olarak kabul etmez ama biz artık Maya Takvimi'nin bize sunduğu holografik algıdan dolayı çok yakın tarihe de bakmak durumundayız çünkü zaman denilen şey hızlanıyor aslında hızlanan zaman da değil, aslında hızlanan o bilincin evrimi, yani bu yedi gündüz altı gece her bir kat her bir üst kata çıkıldığında daha kısa aralıklar. Hı hı. Mesela altıncı katta 394 yıl gündüz ve gece e, akışını yaşarıyorduk. Yedinci kata çıktığımızda gezegensel alt dünya dediğimiz katta bu 20'şer yıl'a indi. Yani evet, 20 yıl gündüz 20, 20 yıl... kat daha büyük her bir yani alttaki kat yine göre. Evet, evet. Tabi Dolayısıyla... en sonunda ne olacak? 8'den 9'a geçtiğimizde onu mu soruyorsun? Evet, evet. Hayır, hayır süre <gülüyor> olarak yani 20 yıl dedin. Evet ama şu andakini hı. söylemedim. Yani evet. 7'den 8'e geçtiğimizde tamam. 99'dan itibaren hı. biz 360 günlük Maya dilinde bir tum denilen hı hı. döngülerle gece hı. ve gündüzleri yaşıyoruz. Dolayısıyla mesela... 7. katta 20 yılda bir gece ve gündüz olduğu için biz kuşaklar çatışmasını yaşadık mesela. Hmm. Bir önceki kuşak bir sonraki kuşakla aynı bilinçte değildi. 20'şer yıllık dönemlerde. Şimdi ise bu kuşaklar çatışmasının ötesinde artık daha hızlı hmm. bir evrim Bir insanın hayatı içerisinde pek çok gece ve gündüzü geçtiğimiz... Evet her yıl Aha. diyebiliriz 360 gün aşağı yukarı bizim yıl. yılımız. Evet ee, bu yoğunlukta bir evrim yaşanıyor ve 9. kat başladığında... Tek fark burada 8'den 9 atlarken 18'e bölüyoruz. Yani 20-20 az, azaldı. Hı -hı. Bir sefer 18 kat daha kısa. Toplam 260 günlük bir süreç. 9cu Hepsi kat. bütün Evet kat. dolayısıyla her bir gece ya da gündüz 20'şer gün sürecek. Hı -hı. Aman Allah'ım. Buna da kalımın buna e, kozmik alt dünya diyor. Yani evrensel alt dünya. Hı -hı. Evrensel alt dünya artık bizim evrensel birinci ulaşacağımız yani e, maya takvimi enerjilerinin o evrensel alt dünyaya uyumlamak üzere çalışacağı bir kat. Ee, Adeta fırlatacağı Evet diye yani, yani bu da işte biraz doğu bilgeliklerinden gelirsek işte evren benim içimde diyen ben evrenle bir diyen birim diyen e, işte yogilerin, e, aydınlanmış varlıkların, azizlerin e, ifadelerinin aslında kolektif insanlık üzerinde böyle bir etki yaratacağı hmm. Yani bu şekilde açıklanıyor. Yani böyle, zamanında yani. işte ben tanrıyım ben Allah'ım veya nesli dediyse insanların bazıları yakılıyordu. Hı hı. Çünkü o çağın insanı değillerdi onlar muhtemelen. Belki onlar dokuzuncu katın bilincine sahip olup da hı hı. o dönemde bilmiyorum hangi dönemde ulusal katta mesela Tabii. bunu söyleyip ee, ondan sonra hadi ateşe atıp yakalım. Hı. Ama belki bu önümüzdeki zamanda öyle bir şey yaratmayacak. Budur, bu tür ifadeler ki yaratmıyor zaten. Yani şu anda internete Hı -hı. girersen e, o kadar çok var ki Hı -hı. değişik değişik. Yani burada açıkçası farklı bilinçlerin e, arasında bir gerilim maya takviminin son tarihine kadar olacak. Olacak evet. Dolayısıyla bu farklı bilinçlerin gerilimi içerisinde biz hala doğruyla eğriyi ayırmak için kendi zihin filtremizi kullanmak zorundayız. E, yani ben Allah'ım diyen... Bir e, avatarla bir guruyla karşılaştığımızda aslında onu çok iyi test edip çok iyi sınamamız gerekiyor. Yani Yok yok ben ona aha, inanmak aha, anlamında şey, demedim evet. de ona olacak tepkilerin dozunda belki biraz hafifleme olabilir. Yani böyle bir sürü Hı -hı. insan çıktığı için Hı -hı. etrafta yani günlük adi evet. bir olay şekline dönüşmesi. Yani aslında gerçek ya da yalan onu tartışmadan. Aha. Ama hakikaten o bilince varan insan bunu ifade etmeye de ihtiyaç duymaz bence zaten. Dolayısıyla Hı. bunun daha e, subtle yani güç e, fark, fark ettirmeden evet. bir şekilde oluşacağını düşünüyorum. Anladım. Yani e, bu da aslında çok böyle e, hani bazılarının ifadesiyle işte ışık bedenler, işte uçmalar, kaçmalar hani böyle bir şey değil. Hı. Bu daha biraz bence tasavvufi gözle bakarsak birlik bilinci gibi bir şey yani ben dışarı baktığımda aslında kendimin bir aynasını gördüğümü biliyorum. Biz bir, bir olduğumu biliyorum o kişiyle. Hı -hı. Mesela Mayalar'ın bununla ilgili ilginç bir ifadesi var. In Lakesh diyorlar. Hı. Ben başka bir senim demek. Hı -hı. Ee, yani evet, varlıkların bir, bir, birbiriyle bağ içerisinde olduğu. Bütün evrenin, bütün dünyanın, bütün insanın bir bağ içerisinde daha büyük bir bütünün parçaları olduğunu idrak etmemiz ve tüm... Tüm 24 saatimiz aslında belki öyle bir ifade de geri kalmayacak. Anımızı bu bilinçle yaşayacağımız bir nokta. Maya takviminin sonu bu. Yani evrensel alt dünyanın da sonu. Hı hı. Ee, ama işte hani oraya çıkana kadar <gülüyor> dünya belki çok daha sıkıntılı, çok daha krizli dönemler yaşayacak. Evet. O da başka bir yönü. Evet şimdi çiğdem pardon isim vermeyecektik ama <gülüyor> birden evet, o evet. çıktı gene ağzımda. Ee, sonuçta 5. gece bitiyor. Ayın 12'sinde Kasım'ın 12'sinde evet. ve 13. Kasım'ın 13. günü de Türkiye için galiba 14 oluyormuş. Gece 01 falan diye de detaya girmiş. 6. gündüz başlıyor demiş. Şimdi biz programı yayınlandığı pazartesi günü ayın 17'si. Hı hı. Dolayısıyla biz 6. gündüz içinde oluyoruz. Bu piramidin 8. katında. Geçen sene biraz söz edebiliriz. Belki hı hı. benim için çok ağır geçti. Çok hı. büyük derslerle dolu. inanılmaz içimdeki Devasa böyle çatışmalar, sertlikler işte onların hepsinin kırıldığı parça parça olduğu hmm. böyle benim yani süründüğüm yıl bir bir... Hmm. oldu gerçekten. Hani bu sadece bana mı oldu başkalarına da mı oluyor muydu bilmiyorum ama e, bu ee... beşinci karanlık e, en karanlık gece diye söyleniyor. Evet. Niye peki bu en karanlık gece? Ee, güzel soru. Ee, şimdi işte bu yedi gündüz ve altı gecenin her birini yöneten bir tanrı ya da tanrıça var Maya kültüründe, hmm. mitolojisinde. E, beşinci geceyi yöneten Tesatli Poka diye tanınan karanlık tanrısı bu e, aslında e, yine Kukulkan isimli ışık tanrısının ikizi e, o da beşinci günüzü yönetiyor ışık tanrısı hı. Beşinci gündüzün de kolay olmaması evet, söz konusu evet. Dolayısıyla beşinci mi? gündüz ve beşinci gece aslında en güçlü dönüşüm dönemleri yani beşinci gündüzde en parlak ışık geliyor en beşinci gecede en karanlık geceyi yaşıyoruz gibi düşünebiliriz hı hı. Beşinci gündüz ne zaman başlamıştı? Mesela 24 Kasım 2006. Hı hı. Dolayısıyla 2006'nın sonu ve 2007'nin çoğunluğu aslında kendi evrimlerimizde gündüz olduğundan dolayı da aktif, daha öne çıkan pek çok yeni e, atılımlar yaptığımız bir dönemdi. Bu tabii daha çok aslında e, 99'da atılan tohumun Bulaştığı kişiler için geçerli. <gülüyor> Bu evet. bütün insanlık için geçerli değil. Evet. Kolektifte daha farklı bir hikaye akıyor. biraz aslında onu da açıklamak gerekecek. Öyle bir tarih analizini de var benim eklemek isteyeceğim. Beşinci gece ise senin söylediğin gibi geçen sene en karanlık gece. Ee, evet. Tek yalnız değilsin sen. Ben de süründüm. Ee, zor bir dönemdi. <gülüyor> ee, ve şu anda kayıt günü itibariyle bunun son gününü yaşıyoruz biz. Ve son gün yani işte aslında bugün eğer Programı dinleyenler geri dönüp bakabilirse 12 Kasım'da e, ne yaşadılar, 13 Kasım'a geçişte neler yaşanıyor. Bir taraftan da Dolunay aslında. İlginç bir hmm. hizalanma oluyor bu gece. E, aslında o işte karanlık tanrısı hükümdarlığının son gününü yaşıyor ve gitmek istemiyor belki de. <gülüyor> Çünkü yeni bir şafak duracak ve 6. gündüz, e, 6. gündüz da şu hatırlarsın örnek veriyordum çiçeğin açtığı dönemde. Hmm. Dolayısıyla 99'da ekilen tohum neyse onun çiçeğinin açacağı bir dönemdeyiz. Daha net, bariz, insanlık bilincini daha güçlü etkileyen bir takım atılımların, gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olarak görüyorum. Bu da tabii ki 9 Kasım 2009'a kadar sürecek. Ha, bir yıllık Üç. aşağı yukarı. Bir yıl, biraz yıl, kısa, yıl kelimesini kısa'dır. kullanmıyoruz. Yok yok bizim yılımızla yani evet. aşağı yukarı. Ya, 20 yıl değil evet, bir yıla yakın evet, bir süre. Evet yani onun Bir için. tun Maya dille konuşursak. Bir, bir tun, tun. ya yani, tun kelimesi çok basit bir kelime ve bence hani Hı -hı. Maya takvimi konuşan. Birisi için konuşulabilir, e, kullanılabilir. Evet, evet, rahatlıkla. Anladım. Ee, ben e, senin şimdi bu anlattıklarını e, dinlerken demin aklıma bir özgür irademiz hmm. nerede diye bir soru takılmıştı. E, madem böyle 16,5 milyar yıl önce başlayıp da bugüne doğru giden böyle kocaman bir şeyin içindeyiz biz. bir Bizi götüren bir şey bu öyle ...anlıyorum ben. E bunun içinde... ...ben sağa sapacağım, sola sapacağım... ...yukarı gideceğim, aşağı gideceğim... ...ne kadar denebilir? Yani hı hı. o zamanın egemen olan hükmeden... ...enerjisi, o tanrıdır, adı Tanrıçadır. ...neyse. Ama onun... ...dışına çıkmak, onun... Yap, ...yaptırmak istediği şeyin dışına çıkmak... ...ne kadar mümkün? Hı hı. Çok güzel ve derin bir soru bu... ...aslında. Şimdi... Hani şöyle örnekler vereceğim. Mesela kuantum fiziğiyle ilgilenen bazı bilim adamları e, sonsuz özgür iradeye inanıyorlar. Hmm. Mesela işte Batı bilim tarihinin ne biliyoruz ki filminde hmm. verilen temel mesaj bu yani sen iste ve olsun yani senin özgür iraden çok çok çok güçlü ve önemli. Bir taraftan başka bir kuantum fizikçisi e, Hollandalı bir e, Nobel fizik ödülü sahibi bir e, kişi çıkıyor. Şu anda ismini hatırlayamayacağım. Ho hmm. yani Hollandaca olduğu için biraz ezberleyemedim. Hı -hı. O da diyor ki mesela her bir elektronun bir sonraki anda nereye gideceğini tam olarak Hı -hı. hesaplayabiliriz. Birkaç saniye önceden biliniyor evet, zaten yani, gibi. E, bu evet, da diyor ki neredeyse cüz irade yok. Özgür irade denen hiçbir şey yok. Yani şimdi ben su mu içeceğim, limonata mı içeceğim diye düşündüğümden <gülüyor> e, ve karar verdiğimden daha evet. önce aslında benim ne içeceğim evet. belli gibi bir şey. E, gibi bir şey çıkıyor. O, evet. E, yani bir tarafta o bir tarafta bu var ve aslında bu bir paradoksu sanki gösteriyor. Bana kalırsa ikisi iç içe var. İkisi de var. İkisi de doğru. Yani biri yanlış değil. Birazcık daha mistik bakış açısına girirsek hani tasavvuf da bize cüz'i iradenin ve külli iradenin var olduğunu söylüyor. Bu ikisini hizalamak gibi bir derdimiz var aslında. Yani kendi cüz'i irademizi külli irade ile nasıl hizalayabiliriz? Maya takvimine dönersek de şöyle bir şey. İnsanlık varoluşunun başından bütün bu medeniyetleri geliştirip bu noktaya gelene kadar aslında daha çok külli iradeye bağımlıydı. Yani işte. Yani bir bizim... gibi bir rüzgarda evet, savruluyordu. Yani biz sanıyoruz ki kendi zihnimizle e, telefon denilen bir aleti icat ediyoruz. Aslında bu bir yanılsama. Hı. Biz halbuki işte metafizik boyutta Maya takviminin öngördüğü e, enerjilere göre şekillenen bir zihne sahibiz. E, fakat bir taraftan özgür irade gittikçe önemli kazanıyor. Özellikle galaktik alt dünyanın. Ben artık insanlık için yaratılışın e, kuklası olmaktan çıkıp daha bilinçli bir şekilde evrildiği, bilinçli evrim denilen e, yaklaşım yani bu. Bilinçli evrildiği bir e, anda olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. Bu da kendi cüz'ü irademizi, hani aslında ne biliyoruz ki sır gibi filmlerde anlatılan o e, özgür iradenin tamamıyla... Fethedilmesi gerektiği bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bunun, buna şunlar da dahil işte toplumsal e, kolektif transdan özgür olmak. Ne demek istiyorum? Yani televizyon ve onun yarattığı kültürün etkilerinden özgürleşebilmek. Özgür bireyin yani bağımsız bireyin kendi gücünü tamamıyla idrak etmiş bireyin evrilmesi gereken bir dönemdeyiz. Ama bir taraftan da bunu e, ateist ve kendi başına mamur ve ben ne istersem onu yaparım gibi böyle bir... E, ...etik mi, ahlaki mi, ne diyeceğimi bulamadığım... Hmm. ...o e, değerlerden yoksun değil. Çünkü yine... E, ...aslında o insanın kendi özgürlüğünün... ...aslında kutsal bir e, hal olduğu... ...o bağımsızlığın ve özgürlüğün... ...özünde ilahi olanı... ...gerçekleştirmek için var olduğunu... ...idrak ederek... Hmm. ...kendi özgür iradesini külli iradeye teslim etmesiyle... ...bu e, hmm. Maya takvimi... ...planı gerçekleşecek. Daha önce hmm. sana e, program sonrasında... ...geçen hafta sormuştum... Stranger Than Fiction diye Türkçeleştirmeyeceğim şu anda bir film izlemiştim ben. O da şu anda aklıma geldi senin söylediklerinde. Bir kahraman var filmde. Her gün aynı şeyi çok düzenli bir şekilde yapan bir insan. Yani kaç adımda otobüs durağına gideceği falan belli. Kaç kere dişini fırçalayıp sağ sola mı yukarı aşağı mı ne yapacağı belli. Böyle bir insan ve bir ses duymaya başlıyor kulağında. Ve onun yaptığı şeyleri anlatıyor bu ses. Aynı anda. Yani şimdi dişini üç kere sağa, üç kere sola fırçalar diyor. Hmm. Ee, daha sonra bu sesi yanıltmaya, şaşırtmaya çalışarak kendi hayatını değiştiriyor. Ve çok ilginçleşiyor. Hmm. En sonunda da bu duyduğu sesin peşine düşüyor. Kimdir bu ses benim kulağımda diye. Anlatmayacağım çok fazla ama gerçekten izlenmeye değer. En sonunda da buluyor o insanı. Ve o insanın aslında e, onun işte külli iradesini belirleyen... Konumda olduğunu söyleyeyim. Yani filmin hmm. sonunu seyretmek isteyenler için. Ve sonunda e, bu şey, bu insan yani kahramanımız tutuyor e, ve o külli iradenin e, belirlendiği çerçeveyi de keşfediyor. Sonunu da görüyor. Kendi sonunu. Wow. Ve ona rağmen e, dediğin gibi ona teslim oluyor. Hmm. Hoş olmayan bir son olsa da orada. Çok hoş bir film İlginçmiş. bu gerçekten. Ee, tavsiye ederim. Ee, evet. Böyle. Özgür irade ve yani hepsini bir araya harmanlayıp niçin burada olduğumuzla alakalı sorularla insanları hani baş başa bırakmış oluyoruz aslında bu programda biraz da Aha. evet 94.9 Açık Radyo'da bir programındayız ve programın son birkaç dakikası kaldı e, Fatih'le biz bir sonraki programda da birlikte olacağımız için çok rahatız <gülüyor> ve hiç dert etmiyoruz bu programın bitmesini e, ama e, söylemeden geçmek istemediğimizde birkaç şey var e, hemen şu anda aklımızda olan Bugün pazartesi programı dinliyorsunuz. Gerçi biz bunu önceden kaydettik ama salı günü yani yarın bir seminer var. Daha önce olan hafta bir hafta önceki seminerin ikincisi değil mi? Evet. Bu Mete Caddesi 32 Taksim 5 evet. Taksim adresinde. Evet. Bunu duyurusunu yapalım demiştik. Unutmadan ben Aha, onu yaptım. Teşekkür ederim. Şimdi maya takvimi ilgili daha çok şey öğrenmek isteyenler Fatih'in bu seminerlerine de katılabilir. Evet. E, geçen hafta e, maya takvimin ne değildir <gülüyor> üzerinde durmuştum. Dolayısıyla hani bu 9 alt dünya, 7 günüz 6 gece bunlara hiç girmedik. Dolayısıyla haftaya yani 18 Kasım akşamı geldiğinizi gelirseniz Sıfırdan başlayacak zaten Maya takvimi konuşulmaya. Dolayısıyla hani bir şey kaçırmamış olacaksınız. Kaldı ki bir sonraki hafta yani her bu aslında dört haftalık bir seri. Ben her İlk defa gelinse bile sonuncusuna ben bir temel bir giriş bilgisi sunuyorum zaten. Evet bu güzel. Şimdi daha önceki programda bir programı at adresine yazabilirsiniz sorularınız veya yorumlarınızı demiştim. Hı hı. E, artı senin mayatakfimi.blogspot.com adresin var. Evet. E, bir de şimdiki bu son dakikalarda konuşmaya başlayacağımız... Hı hı. Bu işin astrolojik bölümü var evet. e, istersen şimdi onu konuşalım mayatburçları.blogspot.com'da da e, bu bilgileri bulabilecek dinleyenlerimiz değil mi? Evet e, oradan temel e, bilgileri bulabilirler bir e, ufak bir program var onu indirerek kendi burcunuzu bulabilirsiniz e, aynı sayfa içerisinde bu burçla ilgili temel yorumları okuyabilirsiniz. Şimdi senin başta bana şu getirdiğin printout'lar üzerinden Şimdi konuşursak Şimdi ben önce ha. onu indirmeye çalıştım benim yukarıdaki bilgisayarım bu işi yapmak istemediği için Aha. Bana Mayan Astrology diye bir sayfaya Facebook'tan bir Aha. davet oldu bu program yüzünden e Orada bulduğum Aha. her şeyi indirdim fakat Anladım. sen bu yalancısı deyince ben <gülüyor> evet dedim İyi ki de okumamışım evet. dedim Yani şöyle ne bir şey var Yalancı dolma gibi bir şey dedim Jose Argüles isimli bir araştırmacı, Maya takviminin aslında onun manevi bir değer taşıdığını dünyaya açıkladığı için çok önemli bir kişi. 1987 zamanında yani 80'lerin sonlarında daha çok bu konuda ünlenmişti. Kalman'ın, Jenkins'in öncesidir Argüles. Ancak daha sonra bu Mayaların 260 günlük Zolkin ismini verdikleri takvimi alarak kendine göre ...bir oynuyor bununla. Kendisi tekrar yaratıyor ve piyasaya sürüyor... ...deyim hmm. yerindeyse. Yani bunu evet. birazcık makyajlıyor, röcaf ve... E, ...bu takvim ne yazık ki şu anda dünyada... ...maya takvimi olarak bilinen takvim bu takvim. Yani siz, bu yeni çağ meselelerine... Evet, ...çok iyi uyduğu için evet, muhtemelen yani, pazarlanabiliyor. Siz biliyorum. internetten girdiğinizde... ...maya takvimi, myam calendar yazarsanız... E, ...ne yazık ki... ...yüzde 60 en az karşınıza çıkacak olan... ...bilgiler bunlardır. Burada işte... Temelde kullanılan işte Red Galactic Serpent falan hani böyle şafşağlı isimlerle tanıtılan burçlar var. Şimdi orada bulacağınız burç sizin hakiki Maya burcunuz değil. Hı. Çünkü Argüles'in yaptığı şey Mayaların 2500 yıldır takip ettikleri sayımdan sapmak. Biz bu sayıma göre yani otentik diyeceğim ben buna otentik sayıma göre bugün bir dakika... Yani şey 12 Kasım itibariyle hı -hı, bugün kaydın olduğu gün evet. 12 Ahav günündeyiz. Yani 12 ışık günündeyiz. Evet. Bugünü girip bakarsanız e, Argüles'in takdirde ba, size bambaşka bir enerji verecektir. Bu da insanların zihnini karıştırıyor hı -hı. ve yanıltıyor. Anladım. Peki o zaman doğrusundan bahsedelim hı -hı. biz madem. Bu, evet. e, ya yani bunu böyle bir uyarı olursun. olarak ne yazık ki vermek zorundayım. Biraz evet. can sıkıcı bir konu ama. Olur. E, tamam. Tamam. Bununla ilgili hani ne yapabilirsiniz kaybolmamak için ve <gülüyor> doğrusu ile erişim ayırmak için bir kere yabancı dilde araştırma yapıyorsanız işte renklerle başlıyorsa karşınıza çıkan burç sistemleri işte red, blue, yellow, white bu yüzde 99 argülesin sistemidir çünkü otentik olarak mayalar renklerden bahsetmiyorlar sadece sayı ve burcu söylüyorlar. Bunun dışında Maya burçları nokta benim adresimden girdiğinizde orada hakiki otentik sayımlar karşınıza karşılaşacaksınız ve oradaki linkler de sizi hep otantik e, sayımı takip eden web sitelerine yönlendirecek. Dolayısıyla oradan da kaybolmazsınız. Anladım. Peki e, senin yaptığın şey e, bu e, burçları yorumlamak mı? Aslında sen hani kişisel birebir bir şeyler de yapıyorsun insanlara yani bu burçları mı yorumluyorsun? Hı hı, hı hı. Bireysel seanslar hı hı. yapıyorum. Doğum tarihi üzerinden otantik sayımdaki burcunuza bakıyoruz ve e, hı hı. doğduğunuz günün dışında bir dört tane burç daha çıkıyor ortaya. Buna yaşam ağacı diyorlar mayalar. Hı hı. Bu toplamda 5 bu burcun bir analizini yapıyorum size, bir okumasını yapıyorum ve e, yaklaşık 1 saat kadar sürüyor bu. Arkasından bir yine 45 dakika kadar süren bu sistemi yani Maya takvimi nasıl takip edersiniz ve kendi kendinizin astroloğu olursunuz. Hmm. Eğitimi veriyorum. Böylece bir daha bana gelmenize gerek kalmıyor. İhtiyacınız olan bütün temel bilgiler bir ses kaydıyla PowerPoint dosyasıyla vesaire elinize veriyorum bütün bilgiyi. Anladım. Böyle Harika. bir seans da var. Evet. Peki. O zaman program bitiyor ve biz hiç üzülmüyoruz. <gülüyor> Gelecek hafta devam evet, ediyoruz haftaya çünkü. Haftaya umuyorum senin burcunu da bulacağız. Onun üzerinden biraz konuşacağız. <gülüyor> tamam. Herkese konuşacak mıyız? Benim böyle burcum aslında olmaz. Dersin. Ayıp olur diye düşünüyorum. Yok şaka. Neyse. Sonuçta genel olarak haftaya iki programda halledemediğimiz ne varsa hepsini Aha, toparlama toparlamaya çalışalım. çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Gene bu haftaki programa gel Için. Ee, güzel bir hafta dileyelim bütün evet. dinleyenlere. Ben de çok teşekkür ediyorum buna vesile olduğun için. İnşallah görüşeceğiz haftaya.